Aüz bİllahı mİn aŞşeitânı الحمد Rabbil alemine العالمين kefiren, sayyiden, mübarekən, fîr kemâ yembevîli celâli ve cidibî ve li'azîmü sultâni ve salâtü ve selâmü alâ seyyidina Muhammedin ve alâ âlihi ve sahbihi ve أما بعد فاعلموا أيها الأخوان فإن أفضل الحديث كتاب الله وأفضل الحديث وأفضل الحديث هي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الشر الأمور مختفاتها وكل مختفة كذاب vekiller lidat ve banane ve sülle salaletim ve ha bin nar ve bi senedi muttasıl ila nabi sallallahu aleyhi ve sellema enhu qa'in inallaha taala demizil sa'ir illa azimahû men azimahû ve cehile huû men cehile illet sa'ne ve vel sadaka rasulullah fîmâkâ el-kemâkâ aziz ve muhterem kardeşlerim allah Teala hazretlerinin selam ve Rahmeti bereketi üzerinize olsun peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz hazretlerinin mübarek hadis-i şeriflerinden bir temel okumak dinlemek izah etmek, tefejiz etmek üzere toplanıyoruz. allahu Teala Hazretleri bizi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in sevgisine, şefaatine, rızasına, iltifasına mazhar eylesin. Yolundan ayılmasın, ahirette sonuçlu eylesin. Cennetiyle, cemalıyla cümlemize İntikad edesin, rütbe eylesin, ikram edesin. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin ruhu baki için âlimin ashabının, etbaının kümle sadat ve meşahit ruhu aziyemizin hasreten eserini okuduğumuz Gümüşhaneli Ahmet Siyahdin Efendimiz hazretlerinin ve bu bezdeleri fetheden Fatih Sultan Mehmet Hanım ve diğer tatillerin, şehitlerin, gazilerin, mücahidlerin, cümle ashar ve hayrat ve hasenatın ve İskender Paşa'nın hasiseten ruhu için ve uzaktan yakından bu hadis-i şerifleri dinlemek üzere gelmiş olan, siz kardeşlerimizin ahirete geçmiş bütün geçmişlerinin sevdiklerinin yakınlarının ruhları için onların ruhları şad olsun kabirleri kür nur olsun makamları ala olsun dereceleri yücesin, ruhları rahatlasın, şad olsun diye biz de Rabbimizin rızasına uygun ömür sürüp Rabbimizin rızasına mazhar olalım huzuruna sevgiye razı olduğu kullar olarak varalım Kapımız cennetiyle, cemaliniyle cümlemizi müşerref eylesin diye bir Fatiha, üç ifrası şerif okuyalım, öyle başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. Okuduğumuz hadis-i şerifler bugün 89. sayfanın 4. hadis-i şerifinden başlayacak ve devam edecek. İnşallah. Hadis-i şeriflerin Arapça metinlerini merak edenler, kaynaklarını merak edenler olursa kaydetsinler. 89. sayfanın 4. hadis-i şerifinden başlıyoruz. Bu ilk üç hadisi şerif hastalar ve şifaları ile ilgilidir. Bu hadisi şerifte Peygamber Efendimiz i̇bn Sünni'nin Ebu Nuhaym'in Taberani'nin Ebu Zail El-Hudri Hazretlerinden rivayet ettiğine göre buyurmuşlar ki İnne Allah'a hiç şüphe yok ki allah Teala Hazretleri لَمْ يُنْزِ اللّٰهَا اِلَّا نَزَلَهُ اَنْزَلَ Bir hastalık indirmişse mutlaka o hastalığa bir de deva indirmiştir. Her hastalığa bir deva, bir şifa, bir çare indirmiştir. Hiç devasını indirmediği hastalık yoktur. Her hastalık bir var, onun devası da var. Alimehu men alimehu, bu devayı, bu şifayı bilen bildi, cehidehu men cehidehu, bilmeyen bilmedi. Tabi her kul, her hastalığı şifatını bilecek değil, bilen bildi, bilmeyen bilmedi. İllestan tam hariç, sam ne demek? Vehüvel mevudur, o da ölüm demek, ölümün işareti yok ölümün çaresi yok. Ölümden başka her hangi bir hastalık mutlaka devasında Allah'ın indirdi. Hastalığı yerine indirmiş, göndermiş, devasında göndermiştir. Ölüm hariç her hastalığın şifası, devası var. Biliyorsunuz Allahu Teala Hazretlerinin o en güzel sıfatlarından birisi de esma-i hüsnadır. Ne demek? En güzel Allah'ın en güzel isimleri onlardan bir tanesi de Şafiidir şifayı veren Allah-u Teala Hazretleri'dir eh hadisi şerifte de peygamber efendimiz müjdelemiş ki amansız hastalık yok her hastalığın amanı devası, ilacı çaresi var demek ki Allah'tan ümit kesmek yok Buradan hastalara bir ümit beliriyor. Doktorlara da bir işareti oluyor ki araştırın. Yani hastalığın çaresi vardır ama siz bilmiyorsunuz. Araştırın da bulun demek yani. O da öyle bir efendim, ümit olarak doktorların hatırında olsun. Araştırsınlar. Ümitlerini kesmesinler. Efendim tabi birçok kimsenin de duasını almış olurlar görece onların elinden şifa olunca. Altındaki hadis ise İbn de İbni Mes'ûr Mes radiyallahu ahten ve Hakim rivayet etmişler. Orada buyuruyor ki Peygamber Efendimiz İnnallâhâ acze ve cel, celle men yüncil daem illâ enzelelehu şifa'en İllel herem Ve aleyküm bi fakat Ve inneha terumlu Mümkün düşeceğiz Allahu Teala Hazretleri hiçbir hastalık indirmedi ki Onun devası olmasın Her hastalığın Şifası, devası vardır Burada da Yeminki hadis-i şerif gibi Başladı ...sonu biraz değişik devam edecek... ...bilen heren... ...ihtiyarlığın çaresi yok... ...yani... ...madem ki insanlar dünyaya geldiler... ...efendim yaşıyorlar, yaşıyorlar, yaşıyorlar... ...eh ihtiyarlayacaklar... ...ihtiyarlığın çaresi yok... ...bu vücut yıpranacak... ...efendim... ...ihtiyarlık gelecek... ...insanın efendim beni bir gülecek, eli titriyecek eh ondan sonra da işte onların her birisi birer işarettir ondan sonra da yolculuk olacak allah Teala hazretlerinin huzuruna herkes gidecek bu dünyada yaptıklarından herkes tabi orada sorgu suale maruz olacak hesap verecek sevapları, günahları tartılacak bu kanun bundan kaçmak mümkün değil efendim e, nereye kaçacaksın? Azrail'in pençesinden elinden Allah emrettikten sonra mutlaka efendim o gelir vazgezi yapar bir yere kaçınmaz bir yere gitmek mümkün değil mühim olan ölüme hazırlanmak muhterem kardeşlerim biliyorsunuz ben ağaç tane kardeşiniz olarak e, birkaç defa yazdım söyledim dervişlik ne demek? Dervişlik, tarikat, tasavvuf ne demek? Ölüme hazırlıklı olmak demek. Derviş nasıl bir kimsedir? Ölüme daima hazır olan bir demek. Neden? Bir kere geziyor. Ondan sonra her gün dersinden, feskehinden önce rabatayı mevk yapıyoruz. Ölümünü düşünüyor, göz getiriyor. Nasıl yıkayacaklar? Nasıl kefenleyecekler onu? Nasıl kabre koyup bırakıp gidecekler? Nasıl kabirde amelleriyle baş başa kalacak? Kabir insanın işte ettiğini gördüğü ilk yer, ilk mehale, ahiretin ilk durağı. Nasıl melekler gelip soracaklar? Ondan sonra kıyamet nasıl kopacak? Mahşer yerinde insanlar nasıl toplanacak? sevaplar, günahlar nasıl ortaya dökülecek? Hesaplar görülecek. E Bunların hepsini düşünüyor. Niye düşünüyor? Düşünüp de boşlar demek için mi düşünüyor? Boşver yahu demek için mi düşünüyor? Ne yapıyor? Ölüme hazırlanmak için yapıyor. Peygamber Efendimiz emretti diye yapıyor tabii. Peygamber Efendimiz ölümü çok düşünün buyurmuş. Ölümü çok düşünen insan ölüme hazırlık yapar. Sonra biliyorsunuz bir akşamda Mustafa Nazmi Efendi camisinde kaz geçti Tuğlü Emel diye bir kötü var Tuğlü Emel ne demek insanın ümidinin çok uzak gitmesi uzun boylu ümit neyin ümidi Tuğlü Emel ne insanın kendisinin çok yaşayacağını sanması Tuğlü Emel bu emeli yani ümidi çok uzun ne, ne, nesi uzun yani sanıyor ki kendisi herhalde 80 sene yaşar 100 sene yaşar 150 sene yaşar yani yarın ölmez öbür gün ölmez bu sene ölmez 5 sene içinde ölmez 10 sene içinde ölmez ölümü sevmiyor ya kendisinden uzak olsun diye hayalinden de itiyor öpeye ölmem canım yaşarım canım ama durmasam yaşamayacağım belli değil bak etrafına ibretle gör çoluk çocuk gidiyor bebekler gidiyor efendim kaza trafik kazası oluyor olmadık bir yerden bir sebep oluyor harp oluyor dar oluyor bomba patlıyor Hiroshima'dakiler Nagasaki'dekiler bir saniye önce bir dakika önce farkındalar mıydı ne olacağının tepelerinde uçak vızdıltısı geçiyorken ondan sonra uçak tepelerine atanmamasına salıvermiş bir şehir yok oluyor bir bomba da bir şehir bir bomba dağ, öteki şehir yok oluyor. Bir bombada bir şehir mahvoluyor, ödüyor. İnsanların merkezde olanları, yakında olanları yanıyor, eriyor. Her şey eriyor. Ötekiler uzakta olanları radyasyonundan hasılıyorlar. Her şey olabilir. Şair Yahya Kemal nasıl söylemiş? Bir gitmeyecek zevk verirken beste bir tel kopara aheng, ebediyen kesilir. Dımbır dımbır bitmeyecek bir cevap verirken beste tel kopu verir, aheng bitiverir. Haa. Ömrün teranesi, dımbırtısı zımbırtısı bitiverir, tel kopu verir de, Diye söylüyor. O da onu öyle, saz gibi düşürmüş şeyi, hayatı, o da öyle söylemiş. Ama nasıl söylerse söylesin, efendim bizim büyüklerimiz atasözü olarak şöyle söylemişler. Kafir durma ölüm gelir. Gafil durma misafir gelir, gafil durma ölüm gelir derler bize. Ne demek? Yani ev hanımı evde hazırlıklı olacak. Tataklı zırh kapış alınır, tak tak kapı topumağı vurulur. O, hadi bakalım buyur işe misafir geldi hadi. Ev dağınır, ortalık perişan, Efendim pis basaklı olmaz. Eskiden gelirlermiş günürlüğe eve, dolabın üstüne parmaklarını türenlermiş şöyle. ...toz var mı yok mu diye bakalım Yukarısı tozlu mu... ...el temiz mi büyüğü mü diye... ...yoklarlarmış. Şimdi artık günlere günlere altıran yok tabi de... ...eski hikayeler bunlar. Yani günlülü şeyi filan... Ee, ...kız yemek yapmasını bilmez... ...dikiş dikmesini bilmez. Hiçbir şey bilmez. Biricim pantolon giymesini bilir... ...efendim takıp takıştırmasını bilir... ...efendim geçe ikiye üçe kadar gezmesini bilir. Efendim, anarşi bilir. havadaylık bilir. Dişi toplan gibi. Yani böyle. Onlar ararlar, bulurlar. Efendim, ne yüzüm var öyle bir kızıyor, lira kızıyorlar da öyle şeylere. Öyle şeylerden asafları da bozuluyor. Değişimmiş. Ama sözü güzel, hadi onu Kabul ettiler etmediler ama ölüm geri veriyor işte herkese geri veriyor ölüm ettiğini bulu veriyor insan. Bir taraftan sırıklar bizim Japadaki, Zenika'daki kardeşlerimizi öldürdüler, öbür taraftan da e, karşı taraftan da Karayınadaki de bu sefer. E, bu şeyler Suriyalar saldırdı bu sefer boşluklar başladı İlk şeyler sırlar kaçmaya başladı işte bak bugün bana yarın sana demişler kime gelecek nasıl olacağı belli olmaz e bunlara ibretle bakan bakar ibret alan alır almayan aptal aptal Efendim eh onlar sonra başına ne gelirse gelir dervişlik öyle aptallık işine hiç razı gelmez. Bizim Nakşi tarikatının birinci prensibi nedir? Rüş derden Ne demek rüş Her nefes alışta şuurlu olacak. Bir nefes alıp verinceye kadar bile gafil olmayacak. Gafil olmayacak. Dervişlik boşuna değil ki. Dervişlik fantazi değil ki. Dervişlik bir kuru iddia değil ki. Dervişlik bir Fenerbahçe, Beşiktaş takımı veya Adalet Partisi bilmem Efendim, Doğru yol parçası tutmak gibi bir şey değil ki. Cenneti kazanma yolu, takva yolu, Allah'ın ızasını kazanma yolu. Ya ahiret saadetini kazanır insan, gözünü açar, ya da ahiret saadetini kazanamazsa, işi biter, mahvolur. Çok başka mahvolmaya da benzemez. Ahiretini kaybedenin ziyanı, dünyadaki hiçbir ziyanla mukayese edilmez, anlatılamaz. Bitti, mahvolur. Dünyada, ...hükümdar olarak yaşasa, saraylarda yaşasa, yaşasın. Firavunlar sarayda yaşamış. Gezi küvetik geçen sene, Mısır'dan. Nemrutlar sarayda yaşamış. Karunların hazinelerinin anahtarlarını bir insan taşıyamamış da... ...kaç tane insan taşırmış anahtarlarını? Bak bak, bak zenginliğe. Anahtarlarını bir kişi taşıyamıyor hazinelerin anahtarlarını bir tek kişi taşıyalıyor. Ne olmuş? Hani Karunlar, Nemrutlar, Küravunlar? Gitti. Ee, yani Allah onlara dünyada zenginlik vermiş. Dünyanın kıymeti yok. Dünya ahirete bakınca bir göz açmaktan daha kısa. Sıfır. Ahiretin yanında sıfır. Onun için bizim büyüklerimiz Kur'an-ı Kerim'den, Hadis-i Şerif'ten aldıkları efendim nurla, akılla, izamla, irfanla dünyanın sıfır olduğunu, hiç olduğunu, kıymetsiz olduğunu boş olduğunu anlamışlar ahirete çalışmışlar dünya metaının peşinde koşmamışlar dünyanın hırsına düşmemişler ahireti unutmamışlar rahat etmek için, eğlenmek için keyif için, zevk için yaşamayı düşünmemişler yaşamayı elleriyle itmişler sen istemem demişler Hazreti Ömer'in önüne birkaç çeşit katık getirince demiş benim nefsim azar. Alın bunları. Yememiş var. Yeseyi yiyebilirdi. O da halife oldu. Yememiş. Façi Sultan Mehmet Amasra'yı fethetmiş. Deniz kenarında çok güzel manzaralı. Bir oturmuş oturup şey yapmamış. Eğlenmemiş. Aman çok manzaralı yer. Deniz kenarı. Plajı var. Keyfi var. Zevki var. Pikniği olabilir. Efendim cebap olur. Efendim kuş, kuş eti olur, bulgurdan eti olur. Efendim eğlence olur, ne olur. Yürümüş gitmiş. Yürümüş gitmiş. Trabzon'da dağlara atı çıkamamış da oraları geçeceğiz ama atından inmiş Mübarek Fatih Sultan Mehmet Han eteğini de şöyle toplamış. Yanında da akrabası, yaşlı bir kadın, a, evladım diyor, böyle bir küçük kale için bu kadar senin gibi büyük sultan terlemeye, zahmet çekmeye değer mi? Dönmüş demiş ki, a teyzeciğim, işte neyse adı, valide sultan iltifat etmiş, nasıl söylediyse, Allah demiş, bu zamanda cihat kılıcını bizim elimize vermiş, bizim oturup, yer gelip rahatımıza bakmamız yakışık almaz demiş cihattan cihara koşmuş genç yaşında ölmüşler yani saray saraylarda rahat edip şey yapmayı düşünmemişler Yavuz Sultan Selim şöyle bakmış oğlu Kanuni Süleyman Genç giydiği elbiselere kızmış oğlum demiş annene giyecek süsü elbise bırakmamışsın sen giymişsin demiş beğenmemiş padişah oğlu Kanuni Süleyman bir kıyafetin ihtişamını beğenmemiş babası. Atına atlamış sefere giderken efendim yenkerlere demiş ki ben sefere gidiyorum savaşa gidiyorum. Rahat etmek isteyen karılarının yanına dönsün demiş. Ben gidiyorum. Benimle gelen gelsin rahatını seven karısının yanına gitsin demiş. Evine gitsin demiş. Dünya hayatı boştu Manidir. Bu dünya hayatı zevkli gibi görünür ama boştur. Boşluğunu insan sonunda anlar. Ahirette tam anlar. İnsanların çoğu kördür, uykudadır. En su niyamun, uykudadır. Ve idha matu zaman intedahu, o zaman uyanacaklar. Gözünden perle kalkacak, ahireti görecek, o zaman anlayacak. Dünyadayken bu gerçekleri gören azdır. Herkes keyfinin, zevkinin peşinde ama Evliyaullah bunu anlamış. Yalan dünyasın demiş. Yalan dünyasın, yalan dünyasın, Evliyaullah'ı alan dünyasın demiş. Bir de kızmış, buğzetmiş. Hubbut dünya ve bir hatı'e Dünya sevgisi bütün hataların başıdır. Buğdu dünya ve sükülli hatı ile Ahireti sevmek, dünyaya buğz etmek ve her faziletin başlangıcı o. Onun için Müslümanın halini bu ehli dünya anlayamaz. 20. yüzyılın materyalist adamları, Müslümanı anlayamaz. Anlayamaz. Tarih kitabı yazıyorlar. Ben İlahiyat Fakültesi'nde profesördüm. Tarih kitabı yazıyorlar. Peygamber Efendimizin hayatını yazıyorlar. Gangalak kadar dangalar, aptal peygamber efendimizin hayatını güya tarihi tahliller yapacağım diye sahabe-i kiramın hayatını efendim kendi kafasına göre yazıyor, a aptalcık bu senin kendi iç dünyan, pis, çirkef ahlakı onların ahlakı böyle değildi ki sen onların birbirleriyle olan olaylarını bilen kendi kafanla nasıl böyle değerlendirirsin İslam tarihini. Sen anlayamazsın ki Müslümanların, Müslüman olmadıktan sonra dünyasını, zevkini, safhasını, ahlakını anlayamazsın ki anlayamayınca da bir şey anlayamazsın olaylardan. Bu niye böyle yapmış, bu niye böyle yapmış? Anlayamazsın ki. Niye rahat evinde dururken, derin kılıcımı mı demiş, cihada gitmiş, şehit olmuş. Niye Medine'de tam böyle herkes kendisine hürmet itibar ederken, bu Ebu Eyyub el-Ensari radıyallahu anh ah, Efendimiz, şu Eyüp da yatan sahabe, neden rahatını bırakmışlar ihtiyar halinde, o kadar uzaklardan, bu kadar böyle mesafelere gelmiş ve burada efendim hastalanmış, efendim ortadayken, savaş için çıkmışken, vefatı burada olmuş. Ne diye rahatını bırakmış? Anlayamazsın. Anlayamazsın. Gümünün imanının kendisine verdiği fedakarı, çafir anlayamaz, gafir, cahil anlayamaz. Kendisini kurnaz sanır, he <gülüyor> he der, güler, tamam der ben dünya menfaatini iyi sağladım, iyi sağladın, iyi sağladın ama ahiretini yıktın, yıktın ahiretini, mahveyledin, harama daldın, günaha daldın, dünyanı yaptın, ama ahiretini yıktın. Cehennemli olmayı, cehenneme girmeyi hak ettin. İç mi senin bu yaptı Cebim para doldu ama kabrinde ateşte olacak. Cehennemde cehir cehir yanacak. Allah bildiriyor. Beni cehennemde korkutma. Allah korkutuyor. Kızıyorlar. Cehennemden bahsettiğimi kızıyorlar. Neden bahsedeceğiz şeylere Ez bebek, bebek, içki, eğlence, çaldığı şengi. Bunlardan bahsedeceğiz. Amerika'ya gittik geldik. Bir arkadaş dedi ki hocam bu Amerikalıların üç üç şeyi var. Hayatta üç arzusu var. Efendim birisi otomobil. Otomobil sevda. Araba sevda. Bir oymuş. Yani halkın gönlünde üç tane sevdi var. Otomobil sevdası bir. Seks. İki. Efendim. İlşi üç. Zil durma. Sarhoş. Her zaman içerler, her yerde içki. Su yerine içki içerler. İçki hayatlarının şey, nefes almak gibi, hava gibi, su gibi bir parçası olmuş. Arabaya büyük nefesleri var, bir de seks. Bakalım. Üç tane sevgi varmış günümden. Bana sordular, nasıl gördün Amerikayı? Efendim dedim, nefeslerinin esiri. Bunlar... Nasıl anlayacaklar İslam'a da nasıl girecekler İslam'a cennetin yolu meşakkatlidir keyifli değildir zevkli değildir rahat değildir cennetin yolu zordur akşam Şeyh Şamili bir televizyon kanalında biraz anlatıyor Çeşenlerin tarihini anlatırken gece biz de haberler ne olmuş Yugoslavya'da neler oluyor filan diye açtık baktık. Orada Şeyh Şamil'den filan bahsetti, o Kafkasya'daki mücadelelerden. Nasıl böyle seve seve ölüme gitmişler? Şeyh Şamil'i imam seçmişler kendilerine. İmam ne demek? Yani imam Müslim'in Müslümanların önderi. Sen camideki imamı küçük bir şey mi sanıyorsun? İmam efendi gel, imam efendi git. Müezzin efendi otur, müezzin efendi kalk. Al şu parayı, benim geçmişlerime ya indir. he şüphel ne oluyorsun ya? Sen ne sanıyorsun? Şeyh demişti, kendisini imam şükretse zaman. bak demiş beni imam seçtiniz ama ben size rahat vaat etmiyorum. Size rahat getireceğim diye vaat etmiyorum ki refah vaat etmiyorum ki sefa zevk vaat etmiyorum ki cihad var mısınız arkamdan cihada? Var mısınız ölüme? Varız demişti babalarımızın mezarı çıksa önümüze, senin arkandan ayrılmayız. Çocuklarımızın ölüsü gelse karşımıza senin yoldan dönmeyiz demiştim. Bütün Müslümanlar öyle olsa kafirler Müslümanları böyle saldırabilir mi? İşte bu korkaklıktan saldırıyor. Müslümanların bir küçük bölüğü ölümden korkmuyor kahraman, kocaman bir grup rahatını bile terk etmiyor. Yazdığından bile vazgeçmiyor. Hepsi aynı şekilde olsa hepsi ayağa kalsa bütün dünya çitirer. Aman aman de. Müslümanları fazla kızdırma gelmez derler. Şimdi kızmadığını biliyor Müslümanların. Ateşi çölmüş. efendim Müslümanlar kızmaz. Saldır babam saldır. Kes babam kes. Öldür babam öldür. Üçüncü hadis-i Efendim. Altıncısı yani. Dört okuduk, beşi okuduk. Ha, ama beşi tamamlayamadım. aziz ve celil olan Allahu Teala Hazretleri hiçbir hastalık indirmedi ki onun şifası olmasın onun şifası vardır iller heren ihtiyarlık müşesna heren ihtiyarlık bunaklık demek bunamak demek eh, onun çaresi yok yıpranıyor çünkü kemikler çürüyor kemiklerin eklem yerleri çürüyor etlerin kabiliyeti azalıyor uzuvlar çalışamaz oluyor filan Yapamayın her şeyi yapamayın. hoş dünya olan Allah. İş yerinde yok, ölüm inşaatı yok. Ölüm can ölüm inşaatı yok demişti. Fareküm bir erbalin bakar. Taşiyetmiş efendimiz size sığırların sütlerini tavsiye eder. Süt süt tavsiye ederim diyor peygamber efendimiz. Bakar sığır cinsi demek yani inek efendim vesaire. Kocabaş hayvanlar deniliyor ya. Koyunlar küçükbaş hayvan. Ötekiler kocabaş hayvan deniliyor. Tamam. Ve innaha terumle mümkün bir Çünkü her ağaçtan, her ottan yer bunlar. Her ağaçta, her otta bir şifa vardır. O onu yer, vücudunda hazmeder, süt yapar. Sen de sütünü içersin. Şifa budur. Demek ki sütte büyük şifa var. Bu da bir işaret. Peygamber Efendimiz tavsiye ediyor. Muhterem kardeşlerim belli bir yaştan sonra doktorlar çok daha iyi bilir insanın kalsiyum ihtiyacı, vitamin ihtiyacı artıyormuş. Onun için işte bu süt yoğurt çok çok faydalı. Süt ondan, ondan yapılan yoğurt çok faydalı. Bunları işte insan edinmeli efendim ve içmeli. Bir keçisi o da insanın. Bir gece konusu olsa surların dış tarafında, küçücük bir bahçesi, bir tanecik ne diyen keçisi, efendim, her şeyin alkanını verirsin ya, kağıt bile yiyor. Kağıt veriyordu ona bile de çapaşıtır yiyor. Şey makineti, süt makineti, buradan ne verirsem ver, öbür taraftan süt çıkıyor, Allah'ım bir hikmeti. Sağ, tarzı tarzı iç. Asrıca edilmiş mi, edilmemiş mi, bilmem şunu ama bunu mu? Onun memesinden çıktığı zaman hiçbir şey yok. İşte sağ, kabı iyi yıka, kabın temiz olsun. Sağ, afiyetle, besmeleyle iç. Sünnet, Peygamber Efendimizin sevdiği bir şey. Biliyor musunuz Hindistan'ın meşhur, Hindistan'ı İngilizlerden kurtarıp, mücadele edip Hindistan'ı kurtaran Gandhi, yanında kişiyle gezermiş. Gandhi önde, keçi arkada. Gandhi önde, keçi arkada. Uçağa gendi biliyor, arkasından tıkır tıkır keçi biniyor. Arka tarafta keçi, ön tarafta Gandhi. Sütü anında sağ sağ içermiş. Ama bu tabii niye böyle yapıyor? Yani biz olsak utanırız. Ama Ayıp olacak. Bile. Neden yapıyor? Yani milletine bir mesaj vermek istiyor. Bak, geçim sıkıntısı var işte o. Gıda sıkıntısı var. Demiş ki saksılarınıza domates ekin. Hiç düşündünüz mü siz evinizdeki saksıya domates ekmeyi? Çeşit çeşit şeyler, salon çiçekleri, salonun bir kenarında domates olsun ya. Bir saksıda domates olsun böyle saksın, oradan kopar, kahvaltıda ye, haf diye. Tertemiz, hiçbir şey olmaz. tane ne istiyorsunuz? Bir saksıya da maydanozey, kopar, kopar ya. Basit şeyler ama süse düşmüşüz. Avrupalılar da öyle yapıyor, başına çalışsın Avrupalının adeti, onlar ne anlar? Evet, demek ki sütü tavsiye etmiş Peygamber Efendimiz. Sonra 6. hadis-i şerif اِنَّ اللّٰهَ تَعَلٰى ذَنْيَا جَالْ شِفَائِكُمْ فِي مَا حُرِّمَ عَلَيْكُمْ Aaa, tamam. Taberani İbn-i Hittan Ümmü Selama Radiyallahu Anhadan e, Hakim ve Beyhaki İbni Mesut radıyallahu ahtem Mevkufan ve bir de onlar da Ümmü Selem'e'den rivayet etmişler radıyallahu anh Ne buyuruyor Peygamber Efendimiz burada ben niye ha dedim? Tabii ya. Şimdi ben hatırlıyorum doktorun bir desini. Küçüktüm daha. okula gidiyordum. Hastalandı birisi. Ona konyak konyak affedersiniz. Kanyak. Kanyak tavsiye etti. Şöyle yatsı bir şişe. Şişesini de biliyorum. İçi de nasıl bir şeyse kanyak. Ne olurmuş? İçeride kuvvetlenirmiş. E, alkol bu. Bu haram bu. Efendim şifa bulurmuş. Hadi oradan. Dinden imandan habersiz herif. Millete de doktorum diyor. Öne geçiyorsun milleti de sapıttırıyorsun Bak ne buyuruyor Peygamber Efendimiz? İnnallâhü Teâlâ, Allahü teala Hazretleri لَنْ şifa ekim, Sizin şifanızı, فِي مَا حُرِّمْ Size haram kıldığı şeylerin içine koymadım. Onların içinde şifa yok. Haramların içinde şifa yok. Haramdan tedavi olmaz. Efendim işte hararete atıyormuş, Hararete atar da tencereyi patlatır. Midesini deler. Sen onu şifa sanırsın. Öbür taraftan hapı yutarsın. Öyle Sivri akıllı beşerin abuk sabuk işine hayır gelmez. Bak Peygamber Efendimiz haram şeyin içine şifa koymadı Allah diyor. Aklınızda olsun, fikrimizde olsun. Hastalanınca Yok efendim kaplumbağayı alacakmışsın, kesecekmiştim filan, kocakarı ilaçları, cadalon ilaçları yani, efendim bağdağı koyacakmışsın, kaplumbağanın kanını lıkır lıkır içersen, e, eyvah yani insan devam etmek istemiyor, efendim şifa olurmuş bilmem neymiş bilmem ne. Ya bu haram, kanın haram olduğunu, kan içmenin haram olduğunu bilmiyor musun sen? Bu, bu bu formül, bu tedavi nasıl yayılıyor Müslümanların arasında? Cahitlilerin arasında yayılıyor. Çünkü Müslüman olsa diyecek ki dur, öyle saçmalama, abuk sabuk konuşma, öyle kan içmek, laman içmekle şifa olmaz, öyle, öyle şey yapma, kaplumbağa kesecekmişsin de, ne yapacakmışsın da, gelincik yakalayacakmışsın da, gelincik veya gelinciklerden böyle bir sincaba benzer mahluk varmış, Efendim, onu çocuk yerse efendim, bilmem çiş yapması geçermiş de bilmem şöyle olurmuş da böyle olurmuş da bir takım saçma sapan şeyler haramda şifa yok tamam mı? İlaçlara da bakacaksınız. İlaçlara da soracaksınız doktorlara. Bu öksürük ilaçlarda vesaire de filan bulunuyor. Alkol koyuyorlar içine efendim bazılarına uyuşturucu koyuyorlar. Doktorlar bilir bunları. Şimdi bir de halk bilmesin diye İşim bir de şeyi var, şifreli şekli var. Bu maddenin içinde, bu imalatının içinde dört yüz altı numaralı madde var. 249 yüz kırk dokuz numaralı madde var. Numara koymuşlar şeylere, maddelere. 249, yüz kırk dokuz, dört yüz yirmi altı, üç yüz kırk altı var bunların içinde. Ne bunlar? Ne bileyim ben? Listeye bakıyorsun, haram. Haram var demek. Numara koymuş, millet bakacak hani içinde şunu var bunu var mı? Bunun içinde haram var diye yazmıyor ki adam. 426 var diyor. 249 var diyor. 332 var diyor. Haa. Geçiyorsun, Unutuyorsun. Olmaz. İlaçı soracaksın. İlaca bakılacak. Efendim. Helal çaresine bakacaksın. Haramdan tedaviye kalkışmayacaksın. Olabilir. Gayrimüslim doktorlar var. Türkiye'de. Zaten ilaçların çoğu İsveç, İsviçre'den geliyor. Avrupa'dan, Amerika'dan geliyor falan. O heriflerin böyle bir kafası yok. ...böyle bir bilgisi yok... ...onlar her şeyi yaparlar... ...onun için bizim büyüklerimiz... ...Avrupa'dan Marupa'dan gelen şeyleri... ...almayın, yemeyin, kullanmayın demişler... ...şimdi süpermarketlerde... ...ekmekler bile Avrupa'dan geliyor... ...ekmekler bile... ...yok efendim filanca peynirmiş de... ...şöyleymiş de, ekmekmiş de... Ekme ...ekmeğin bile... ...Avrupa'dan süpermarkette... ...geliyorsa konuluyor da... ...müşterisi oluyor akılıyor. Müddet adam akıllı, raydan çıkmış yani. Haram da tedavi olmadı. Tamam mı? Yedinci hadis-i İnnallaha ta'ala lem yehluk yedihî illa selâhem. Ve kâle disâilil eşyâin kün ve ''Kalakallahu kaleme ve ademe ve firdevse biyedihî ve kâle lehâ ve izzetî ve celâli len yüce yüzünî fîki fâhîlîn velâ yeşümmü rîhâki eyyûsûn.'' Deylemi Hazreti Ali radıyallahu anh ve keramallahu vecih efendiinden rivayeten kitabına almış bu hadisi şerifi. Hazreti Ali rivayetçisi yani. Ne buyurmuş Peygamber Efendimiz bu sayfanın yedinci dersimizin dördüncü hadisinde allahu Teala Hazretleri şu üç şeyden başkasını eliyle yaratmadı. Bu üç tanesini kendi eliyle yarattı. Geriye kalan şeyleri varlıkları, yaratıkları kün diye emir buyurdu. Tekan o da oldu. Ol dedi, oldu. Ama üç şeyi kendi eliyle yarattı. Nedir bu yaradı kendi eliyle yarattığı üç şey? Birisi el er kalem, kalem. Kalemi yarattı kendi eliyle bir. Ve Adem, Ademi yarattı kendi eliyle iki. Ve Firdevs, Firdevsi Adayı kendi eliyle yarattı üç. Ve hala daha ve bu fillevsi alaya dedi ki ve izzeti ve celali izzetime celalime andolsun ki izzetim celalim hakkı için la yücahidü ki bakilim cimri adam bende, benden misadeyi koparıp da senin içine girmişim izzetime celalime yemin olsun ki kimri girmeyecek bir velayeşümmü rihati deyyusün Anımının namusunu düşünmeyen, kendi ırzını düşünmeyen, ki ona deyyüz tabir ediliyor Arapça'da, deyyüz bu senin kokunu bile duymayacak. Halbuki biliyorsunuz cennetin kokusu cennetin hudutlarından dışarıya taşar. Cennetin olmadığı surların öbür tarafına doğru kadar yayılır, 500 yıllık mesafeden ...koklanınca duyulur cennetin kokusu. 500 yıllık mesafeden... ...cennetin kokusu duyulur ama... ...ırzını namusunu... ...önemsemeyen, düşünmeyen... ...kollamayan herif ile... ...herif onun kokusu kokuyamayacak... ...ve kimli insan... ...izzetime celalime and olsun ki... ...benden müsaade koparıp da... ...senin içine girmeyecek diyor. Şimdi bu hadis-i şerifi... ...biraz izah edelim... Muhtemelen kardeşlerim, bu müteşhabih diyoruz. Müteşhabih bir takım konuları ihtiva eden bir hadisi şerif. Şimdi bir sene üç şeyi elimle yarattım buyurmuş. Aa, ne demek bu elimle yarattım? Ne demek? Kur'an'da var mı? Kur'an'da da var. Kur'an-ı Kerim'de de var mı? Kur'an-ı şeytana buyuruyor ki, allah hazretleri, ''Niçin benim elimle yarattığım Adem'e secde etmedin?'' ''Lima halat su yedeyye'' ''Benim iki elimle yarattığım Adem'e niye secde etmedin mel'u?'' ''Şeytan, gel bakalım. niye sen Adem'e secde etmedin?'' Adem'e secde etmedin demiyor. İki elimle yarattığım Adem'e niye secde etmedin diyor. Kur'an'da geçiyor. İki elimle. Burada da üç şeyi eliyle yarattı. Diğer şeylere ol Oz dedi. Oldular ama üç şeyi eliyle yarattı diye bildiriyor. Şimdi muhterem kardeşlerim Kur'an içerimde ve hadis-i şeriflerde Allah'ın eli sözü geçer. Allah'ın yüzü sözü geçer. Yüz. Sonra Allah-u Teala hazretleri arşa itibar etti diye söz geçer. Şimdi bu sözler nedir? Müteşafistir. Yani bu sözlerin manası kolay anlaşılmaz. Kur'an-ı Kerim'den biliyoruz ki Allahu Teala Hazretleri'ne hiçbir şey benzemez. Hangi ayetten biliyoruz? Leyse kemisli birin şey. Allah gibi hiçbir şey yok. Gibi. Kendisi gibi. Onun misli gibi hiçbir şey yok. Onun misil olabilecek bir şey bile yok yani. Bu bir. Hani biz bir şeyi niye benzetiriz? Ya rüyamda böyle bir mahluk gördüm. Efendim kubbe gibi karnı vardı. Ha, bak ne diyorsun? Kubbe gibi karnı var diyorsun. Efendim bilmem. Boynuz gibi kulakları vardı. Ha bak bir şeye benzetiyorum Yani hep böyle olur. Efendim işte bir meyve gördüm. Efendim üzüm gibi ama biraz daha uzunca. Kavun gibi ama biraz daha sarıca, filan. Gibi. Gibi diye anlatıyorsun. E, neyse kemizliği şey yok. Gibisi şey yok ki Allah. Allah nasıl anlatacaksın? Bu bir. İkincisi, la 100 gün ve 100 O gözleri de bilir, kalpleri de bilir, gönlüleri de bilir, insanların için de bilir, dışında bilir. Ama gözler onu göremez. Gözler onu algılayamaz. İdrar etmek, algılamak. Göz onu algılayamaz. Muzaffer kârları, Cenab-ı Hakk'ın eline Sur çıkınca vahyi duydu, heves geldi içine, Rabbim, Rabbim, evini göster cemalini, en huzulüde göreyim seni. Kaneden telaffuz. Ya Musa göremezsin, göremezsin, bu göz o tecelliye tahammül edemezsin. Her şeyin bir tahammülü var, fotoğraf makinesinin filmi nasıl yanıyor? ...nasıl ilaç belli bir sıcaklıkta bozuluyor... ...bun dolganda saklayın, sıcakta bozulur... ...deniliyor. Kapağını açmayın, bilmem ne yapmayın deniliyor. Bu göz, o... ...yüksek idraki tecelliyi... ...göremez. Evet, göremez değil. Gibi, gibisi yok, misli gibisi yok. İki... ...ondan sonra... ...büyüklerimiz demişler ki... Külluma, kafara, ibadete, Allah taala gayrı özelice. Aklına ne gelirse Allah o aklına gelenden başkadır. Çünkü gibi yok. Onun gibi bir şey yok. İnsanın hayaline bir şeyler gelir. Böyle şey. Yok. Gibi yok. Sonra Kur'an-ı Kerimde Allah bile buyuruyor ki: Vela tadıri bu emsal. Allah'a misal getirmeye kalkmayın. Emsal getirme. Yani şöyledir, böyledir, böyle. Çünkü in Allah ya'lamu ve Allah bilir, siz bilmezsiniz. Bilmediğiniz konularla konuşmayın bakalım. Denliyorum. Tamam. Şimdi anladık mı işi? Anlayamayacağımızı anladık mı Allah'ı? Tamam. İşte el a'rfu an derece'ti idrak idrakı. Yine sarın onu idrakte aciz olduğunu anlaması idrak. İşte o idrak. Allah'ın şöyledir, böyledir diye şeklini, şemalini söylemen çalışmak şirke götürür insanı. O putperet kavimler var ya, heykel yapmışlar. İşte halda -ta ilahısın. İşte tanrınız bu. Hadi oradan pis O senin elinle yaptığın bir şey. Gördüğün bir şey. İşte bu. Tapının bunak. Samiri ne demiş? Musa İslam'ın kavmi içindeki herif, sanatkar. Musa Aleyhisselam Turdağ'a minacata gitmiş. O da herkes altında bir yumuşalarını toplamış. Gökmüş, eritmiş bir buza Bir buzağı. Buza ne demek? İneği. Yavrusu demek. Bir inek yavrusu şekli yapmış altın. Altından. İçden, ceseden ve huva. İçini boş yapmış. biraz bir yerden hava girince öbür tarafından da bir ses çıkıyor. Böyle havada huar, bir böğürtü sesi çıkıyor bu tarafından. Herhalde cereyanlı bir yere koyduğu zaman hani borularda böyle ses çıkar ya huuu ses çıkıyor. Mesela ya ahvencelerum iclen ceseden lehu huar e ne olur? Yani böğürtü sesi çıkarsa çıksın. Ne olacak? Ne, neticede işte bilezikten şundan bundan dökülme şey. Öyle şey olmaz. Evet. Şimdi efeki Allah nasıl bileceğiz? Peygamber Efendimiz buyuruyor, buyuruyor ki Allah'ın zatını düşünmeyin. Bilemezsiniz. anlayamazsınız. bastınız. Tecellilerini, eserlerini, mahlukatını, hikmetlerini düşünün. Ya şu gülü sen yarattın. Şu güzelliğe bak. Yaprağında, yaprağın güzelliğine bak. Hadefe gibi kokusunun nefasetine bak. Efendim misk gibi sonra şu meyveyi sen yarattın yarabbim. Bu kara topraktan bir şekilde aldı tadı. Eşeleyelim bakalım dibinde şeker fabrikası mı var? Nasıl yaptı bu işi böyle? Efendim, eh, böyle hikmetlerini düşünürsün, kudretini düşünürsün, hayran olursun, seversin, kulluğunu bilirsin, ibadet edersin. E, Kur'an-ı Kerim'de buyurmuş ki Allah elimle, iki elimle yarattı. Ne demek o? Ne sen? ne demek? Öyle buyurmuş. Buyurmuş. Sadakallahul azim buyurmuş ama Allah Allah'ın eli bizim elimiz gibi değil. Bazı alimler demişler ki yani orada masap kudreti hususi kudretinle atımla yarattın maalesef. Öyle der böyle der ama karışmayız biz yani. Allah'ı bilmek mümkün olmadığından ona karışmayız. Ama burada da anlıyoruz ki bu hadis-i anlıyoruz ki elimle yarattım dedi mi çok mühim bir varlık yarattığının alameti yani çok ibretli, çok hikmetli bir varlık yarattığını gösteriyor. Heh, şimdi bunu böyle anladıktan sonra böylece izah ettikten sonra çünkü el düşünmesin, yüz düşünmesin, putperestliğe, bu müşekkileye benzemesin hani bazı eder, efendim bazı grup insanlar çeşitli yalan yanlış şeyler hayallerine getirmişler öyle olmasın diye efendim he, üç şeyi yaratmış birisine el kalem kalemi yaratmış Aa, o ne demek bu kalem senin bildiğin kalem değil doma kalem değil koşun kalem değil tükenmez kalem değil ne bu kalemi ezel ezeldi kalemi ezel allah allahu Teala Hazretleri'nin bu kainatın planı üzerinde olacak şeyleri Efendim planladığı Efendim levi mahzuda yazdığı kalem bu. Bu senin bildiğin kalem değil. Kalem ezel bu ezel de Allah'ın yarattığı kalem ki ona levi mahzun üzerine yaz dedi o da Levri mahzuda kainatta olacakları kıyamete kadar yazdı. Yani kainatın olayları planlandı levh-i şey yapıldı levh-i mahruzda işleyin levh-i mahruzda işleyin işleyişi ezel talebiyle oldu peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz miraca çıktığı zaman allah Teala hazretlerinin efendim ona muhteşem ikramı olan miraca çıktığı zaman ne yaptı? silet-i ya geldi efendim cebrail durdu orada dedi ki ya Resulallah, sen buradan daha öteye geçemezsin. E sen Allah'ın en büyük meleği sen cevkaysın ya. Yok. Buradan öteye gidemez. Bir adım daha atsam buradan öteye yanarım dedim. Yanarım. Ceyir ceyir yanarım. Buradan öteye tahammül edemezsin. Resulullah geçti gitti. Erbelerden, merhalelerden geçtikçe her birinden geçerlikten ileri emir olurdu. Ya Muhammed gel deri. Ne güzel söylemiş yusuf İbrahim Şevki ya. Allah hamidi. Kalbimiz dolu mübare. Ne muhteşem adam ya. Sö sözlerine bakın. Her bir mefalleden, her bir engelden, her bir perdeden dahi gider giderken, her birinden geçerlikten ileri emir olurdu. Ya Muhammed gel derim, daha yakına gel. Ey benim Habibi, ey Muhammed Hüseyin, benim Muhammed Mustafa. Evet, o zaman Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, kalemi ezelin lev-i mahfuza yazdığı yazıların cızırtısını duydum dedi. Öyle bir yere geldim ki, lezm-i mahuza kalemi ezelim cızır cızır mukadderatı yazışını duydum dedim. allah Ekber. Nasıl şeylerse gördüğü müşahedeler anlaşılmaz anlatılmaz görmeyen görmeyenin anlaması mümkün değil. Cebrail'in gidemediği yerler. Meleklerin geçemediği yerler. Seyahate nasıl başlıyor nereye varıyor? Sübhanallah. Birinci semaya geldiği zaman, semanın bekçisi melek demiş ki du. ''Ben ente hoşuma gidiyor, ''Kimsin sen?'' soruyor, en iki bireyiz, ben Cebrail'im.'' diyor. Demek ki melek Cebrail'e bile soru soruyor. Vazifeli, kapatın bekçisi. Birinci semada, birinci semanın vazifeli meleği diyor ki, ''Dur.'' ''Ben emte'' ''Kimsin sen?'' ''Ben Cebrail'im.'' ''Ben Allah'ın en büyük meleği Cebrail'im.'' Ya, iyi. Peki, ''Ben emme yanındaki kim bu? Ve Muhammed! O Allah'ın en sevgili kulu, eşred mahluka, mahlukat, Efendim, sevgili Evvelin evvel Ahirin, hülasa hikayeler muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve E ona müsaade olundu mu bu tarafa geçmeye? Melek soruyor, bilmiyor tabi. Ne bilsin? Olundu. Eh o zaman. Hop, ne oluyorsa oluyor. Birinci sevayı geçiyor. Birinci sevayı nedir? Muhterem kardeşlerim, birinci sema olarak zeyyenle sema et dünya bir mesabihâ. Yıldızların olduğu sema birinci temadır Hani şu milyonlarca milyarlarca sene ışıkları gelen yıldızlar, yıldızlar şu gökyüzü. Burası sadece birinci sema, birinci. Bu, bu, bu biticek de yıldızların olduğu sema, milyonlar milyarlarca senelik zamanda ışıkları Hmm, geliyor, geliyor, geliyor da o kadar bir yarısına bize ulaşıyor. O mesafeler gidecekse, ikinci sema başlayacaksa, üçüncü sema, dördüncü sema, beşinci sema, altıncı sema, yedinci sema, kürtü, arşu azam, Allah'u ekber. Şu kainatın büyüklüğünü idrakten aciliz, bir füze içine binsek, bizi fırlatsalar, Amerika'dan kez taneler alıp üstünden, efendim, cum fezanın içine, Güneş'in sistemi, Güneş sistemi diyoruz ya. Güneş'in etrafında dönen bir takım, bir grup. Güneş'in Güneş sistemi. Küçük bir şey bu, umarsız bir şey. Yani değmez konuşma. Bunun içinden, böyle Güneş sisteminden ayrılıncaya kadar 20 bin sene yolculuk yapmamış, yolculuk yapmamız lazımmış. Hızay gemimizin içinde. 20 bin sene gidersek bu Güneş'in tesirinden kurtulup Güneş sisteminden Merkür, Venüs, Dünya, Mars, Jüpiter, Satürn, Uranüs ne yaptım? Bak neler biliyoruz çünkü gördünüz mü? Ondan sonra 20 bin sene sonra efendim oraya geçecekmişiz. Yani ne olacağız? Uzay içinde ne olacağız 20 bin senede? Toz olacağız, toz, öleceğiz, kuruyacağız. ...toz olacağız, tozumuz havalarda uçacak. 21 sene bu ya. Daha güneşin sisteminden çıkamıyoruz dışarıya. Bak, birinci semadan böyle geçmiş, böyle geçmiş, böyle geçmiş de... ...Peyrandır zişanımız Muhammedun sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz... ...sarın olmuş. En sonunda Cebrail'ci ilk Ben buradan öteye, tamam. Gide, Gidemeyim. Gitsem mahvolurum. Oradan nereye gidiyor. Geldi resler, önüne verdi, selam... BFF biniyor bu sefer. Nasıl? Ne türlüdür? Ermedi evvel gelen bu devleten hiç kimse bu bu kadar muazzam tecerdiye masar olmalı. Bu müthiş bir şey. Miraç, çok müthiş bir şey. Ve şu mevlüt gibi de güzel güzel kitap az bulunur. Şu mevlidi alacağız böyle ballandıra ballandıra tereyağıyla kaymakla efendim burada böyle anlatacağız eleyeceksiniz böyle damla damla Allah da rahatsız etmenin varıyor aşikare gördü Rabbul İzzet'in İzzet sahibi İzzet ve Celal sahibi Allah'ı Rabbul İzzet'i aşikare gördü Allah'a saygı aziz ahirette öyle görür ümmeti ahirette de Müslüman olarak cennete giderse görecek. Hepiniz görecek miyiz ya Resulallah dediler. kiramın yüreği ağzına geldi. Kolay mı? Böyle tatlı mevzular. Hepimiz görecek miyiz? Tabii Tabi dedi. Mehtaplı gizledi. Mehtaplı görmekte zorluk çekiyor musunuz? Merak etme kimse önüne gelmez. Herkes görecek. Çek kafanı da göreyim. Öyle şey yok. Herkes görecek. Şeş cihetten şeş cihetten ol münezdet zülcelal ikenu keyf ağına gösterdi cemaat. Sözünün büyüklüğüne bak. Şeş cihaz, Altı cihetten. Altı yönden. Ön, arka, alt, üst, sağ, sol. Altı yön. İnsanın etrafını anlatmak için kullandığı altı yön. Şeş cihetten o münezzeh bülceler, yani mekandan münezzeh, şeş cihetten münezzeh olan, şeşit tavlacılar birinden. Şeş geldi, beş geldi. Nasıl biliyorsunuz? ...dur, yekse... ...tavlıcılar bize... bir on günezeh, gülcelal... ...bil kemur keyf ana gösterdi Cemal. Bak, şöze bak. Bil kemur keyf. Kemiyetsiz, keyfietsiz. Şu süce önceleri neler gidiyor ya? Kalite, kandide bahis konusu olmadan... ...efendim... ...nicelik, nitelik bahis konusu olmadan o altı cihetten münezzeh olan Zülcelal ve Cemal Hazretleri Resulullah'a cemalini gösterdi. Evet. güzel anlatıyor. Ama hiç de edebi bozmuyor. Hiç de bir edebsiz cevap söylemiyor. Şeş cihetten o münezzeh Zülcelal bir kemur kef gösterdiği gösterdi cemal. Cemalini Resulullah'a öyle gösterdi. Bi hurufu laf saf ol padişah Mustafa'ya söylediği bir iştiva, bir hurufu, laf saf, harfsiz, kelimetsiz, sessiz bir konuşmayla anlıyor musunuz? Harfsiz, kelimetsiz, tetseda bakım konusu olmadan, bunlar fizik, bunlar dünya fiziği, orada dünya fiziği kaldı mı? Bitti bi hurufu lafz-ı savf ol padişah Allah-u Teala'nın cennetleri Mustafa'ya söyledi bir iştiva. Mustafa muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'e Allah-u Teala'nın cennetleri Miraç'ta hitare etti. Nasıl? bi hurufu lafz-ı Ne güzel anlatmış. Evet. Aziz Yomur Kerem kardeşlerim işte böyle kalemden iş açıldı da yani dolma kadem tükenme kalem filan sanmayın diye o kalemi anlattık. O kalemin Miraç'ta cızıl tüllerle peygamber Efendimiz duymuş. Mukadderatı yazıp cızır cızır cızır diyor duymuş. Ama bunlar muazzam şeyler. Muazzam varlıklar. Bu kalemin güzelliği, bu kalem kalemi ezebin güzelliği, o levh-i mahfuzun muazzamlığı insanı hayran eder. Öyle şeyler. Allah razı eder o kalemi kendi eliyle yaratmış. Demek ki çok büyük bir varlık. Eliyle yaratmak ne demek? Çok mükemmel. Çok mükemmel, çok gelişmiş bir şey. Çünkü mukadderatı yazıyor. Devrimah burada mukadderatı Allah'ın mukadderatını yazmıyor bu ya. Bu başka bir şey değil mi bu? Müthiş şeyler yazıyor bu. Bunu daha elektronik ilmi filan bilmiyor bunu da. Bilemez daha. Böyle şey. Ha, bir bu. Bir Adem. Kur'an üzerinde de demin ayet gelmeyi söyledim. Adem Aleyhisselam'ı çok mühim bir mahsutan. Sen kendini küçük bir varlık mı sanıyorsun? Sen muazzam bir varlıksın. İnsanoğlu, doktorlar bilir bu sözleri. Tıbbiyeliler bilir. Hani kesiyorlar, biçiyorlar. Şurada tıp, şurada kılcal damarlar var, burada sinir var, burada şu var, burada bu var. Bu vücut muazzam, muhteşem, korkunç bir şey. Muazzam bir alem bu yani. Allah onu yaratmış. Eriyle iki. Bir de ne? Firdevs-i alayı eliyle yaratmış. Anlayın ki firdevs aleyh nasıl güzel bir yer. Allah bir cümlemizi Firdevs-i alasına dahil eylesin. Mahrum etmesin. mahrum etmesin. Cennete girmekten mahrum olan insanın mahrumiyeti kadar büyük mahrumiyet olamaz. Allah yani insanları cehenneme atmasa Allah, cenneti gösterip de cennete sokmasa azap olarak yeter. Giremedim oraya diye insan saçını başını yollar, yüzünü yırtlar, göğsünü parçalar cennete giremedi diye ama hiç de girmeye çalışmıyor. Hiç de cehenneme düşmemek için bir gayret göstermiyor. Şu gaflete bak, şu cahilliğe bak, şu insanoğlunun şu efendim duygusuzluğuna bak. Ve ne demiş be, allah Teala Hazretleri Firdevs-i Aala'ya? İzzetime Celalime andolsun ki, İzzetime Celalime andolsun ki, cimri benden izin alırsa sana giremeyeceğim. Cömert olacağız. Cimri olmayacağız. Cömertlik kaç çeşittir? Vakit geldi. Saate bakıyorum. Bir saat oldu. Bu hadisi şerifte bitiyor dersimiz. Cömertlik üç çeşittir diyor. Çok hoşuma gidiyor. Tasavvuf kitapları. Bir naz para Paran vardır, verirsin. Kesende para vardır, şişman bir yüzdan. Üstü kapanmıyor, çıkartırsın, verirsin. Ondan sonra herkes, Allah razı olsun, Allah ömrüne versin efendim. Uuu, alma bahşiş ver, adam alma zengin. Arkasından koşarlar insan. Medine'de birisi zekat dağıtacağım demiş, bir saldırmışlar üstüne, işte, bacakları kırılmış, düşmüş yeri. Bu para zenginliği cüzdan şişman. Aşırı şişman cüzdan. İçindeki paralar çok. Tamam. Malı çok, parası çok. Bu burada verirse, malından büyütünden, parasından verirse mal cömertliği. Bazı insan da hizmet etkidir. Hizmet etkidir. Hizmete koşturur. Ona da derler sen cömertliği. Fukaradır, parası yoktur ama hizmet etkidir herkese Allah razı olsun ve depresi. ateş gibidir, pire gibidir. Efendim bir kayıp olur bir gelir, gözünün içine bakar ne demeden lep demeyi anlar ihtiyacı bilir, onu şey yapar, Hayır, Allah razı olsun. Tamam Dua alır. Sevap kazanır. Haçta filan çok oluyor böyle. Haçta filan tam hizmet zamanı. Herkes dükkanıya enalek çekilmiş. Efendim hizmet etmiş ve sevama koşuyor Grup halindekiler, bir kocamız zamanında hacca, grup 20 kişi, 30 kişi, inerdik Ali Ünlü Bey'in evine, aşağıda mutfak, kazan, pencere, kepçe, tekke indiler. Tekke, şeyh efendim, müritleri, hacca geldiler, aşağıda kazan kaynardı, yemek pişerdi, herkes yemek geldi tamam iyi olmuş, kötü olmuş, tuzlu olmuş, yağsız olmuş, tamam afiyet olsun, efendim. eller sağlık, tamam. E sonra elhamdülillah dualar her sebeple kalır bulaşıklar kime garibanların üstüne. E bu senin hizmetçin miydi? Değildi. Mi? Sen bunu paranla mı tuttun burada böyle bu bulaşıkları yıkadığın? Değil. Bu adamın acaba mevki makamı ne? Mühendis bak bilmem de <gülüyor> aşağıda bulaşık yıkıyor. Kollarını savurmuş fotoğrafını çekeceksin. <gülüyor> gazete evretmesinde göreceksiniz hala. Bakan veya genel müdür veya müsteşar veya bilmem ne kollarını sıvamış bulaşık yıkıyor. Ne bu? Bu da tel cömerti. Cömer, yani hizmetten kaçmıyor. Kimisi kay kaytarır. Yemeği yemeği bilin, hizmet geldiğini kaçar. Aş buldun ye, iş buldun kaç. Prensip bu. Kimisi öyle değil. Hizmete koşar. o da işte ten cömertli. Ten. Mal cömertli, ten cömertli. Bir de can cömertli var. O da Allah yoluna canını verir. Allah yoluna. Allah yoluna, Allah'ın emrettiği yere canını verir. Şeh şamiller gibi, o mübarek gaziler gibi, şehitler gibi. Seve seve canını verir. İşte o da can cömertli. Nesi var izlenen, en kıymetli nesi var? Hıfı var, hayatı var. Canını vermiştir. Allah bizi cömert kullardan eylesin, cimrilerden etmesin, sevdiği kullardan eylesin. Bir de arkasından bir şey söylüyor Efendimiz. Bu cennetin, cennet-i kokusunu özünü savunmayan, korumayan, kıskanmayan herif koklayamayacak. Yani cennetin yanına bile yaklaşamayacak. Yani neresi? 500 yıllık mesafe. Cennet yok da orada kokusu yayılıyor. Kokuyor cennet. 500 yıllık mesafeye cennetin kokusu yayılıyor. Kokusunu bile koklayamayacak. Bak ne kadar fena bir şey demek ki. Onun için biz Müslümanlar özlumuza, namusumuza tarif koydu çok dikkat etmiş. Bir ümmetiz yani. Ümmet olarak söyleyeyim de yalnız son söz olarak şunu söyleyeceğim muhtemem kardeşlerim bizim Allah selamet versin fakir, adim hoca kardeşlerden bir de bir soru sorulmuştu da efendim bizim bu böyle eğitim toplantılarımızın birisinde Nevşehir'de zaman Otel'de yaptığımız büyük toplantıda demişti ki dünyanın garbında ta öteki ucunda bir Müslüman kadın kafirlerin eline esir düşse, dünyanın şartındaki dahil bütün Müslümanların boynuna o Müslüman kadını kurtarmak hoş olur dedi. Harc olur dedi. Falan yerinden oynadı. Oturdu kalktı. Oturdu kalktı böyle. Muhterem kardeşlerim ne oluyor Kosova'da her şekilde? Ne oluyor Kafkasya'da? Ne oluyor dünyanın her yerinde? Yani Bizim vicdanımız nasıl vicdan, bizim Müslüman kardeşliğimiz nasıl Müslüman kardeşliği, bizim hesabımız nasıl olacak, bizim hesabımız nasıl olacak, Allah, Allah kafirlere fırsat vermesin, müminleri kafirlerin eline düşürmesin, efendim Müslüman kardeşlerimize yardım etmeyi canla başlıyor, bizlere nasip eylesin. Bizi takatçımızın üstünde yük yükleyip de ahirette hesaba çekip de azaba atmasın. Eğer bizi Allah sıkı bir hesaba çekecek olsa demek ki bir insan kurtulamayacak yani. Allah hayatımcımız olsun. Elimizden geldiğince gece gündüz dua edelim. Elimizden geldiğince bu kardeşlerimizin kurtulmasına nasıl yakın edebiliriz diye düşünelim. Ne yapabilirsek yapmaya çalışalım. Fatih Ayşe'yi de nerede? elem-i şerafet keşif on bir İhlas-ı Şerif Kulvallar seçmeliyiz. Fatiha-i Şerife, Fahal Besmele. Üç saravası Şerife. وعلم أنه لا إله إلا الله لا Muhammedü Rasulullah Sattıkul Sallallahu Aleyhi ve Aleyhi sakin, ve onu tebiihü bıssarın ejmâîn, ve selamet esmân kâfiranı iyyarâtin, evl bilâr min şeytanı rujib Bismillahü Rahmanü Rahim. ve al أَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلَنَهَا أَشْقَقَ مِنْهَا وَحَمَلَ الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا لِيُعَذِّبَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ وَيَتُوبُ اللَّهُ لِيَتُوبَ اللَّهُ يَقْبَلُ تَوْبَةَ مَنْ أَسْلَمَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ Bekan Allah bokur al-Rahim. Rabbi Allah Rabbun Al-A'la. Subhan Rabbi Kerbi Al-Isad Abma Yalikum. mursalin Alhamdulillah Kerbi Al-Alemin. Al Subhan Rabbi Alemin Selam Muhammadin. وَالَا عَلِهِ وَصَحْفِهِ وَمَنْ تَبِي اَهُوْ بِيْسَانٍ اَجْمَعِينَ Allah'unla Ya Rabbi, Ya Rabbi, Ya Rabbi, Ya Rabbi'l-Alem'in yapmış olduğumuz ibadetlerimizi, ta'atlerimizi, hayratımızı, hasenatımızı, vaat-ı tezkiratımızı, zikr-ı hat tezkiratımızı, hat-ı hacegârımızı, iki adet hat-ı hat Kur'an-ı Kerim'i, ayrıca bir adet hat-ı Kur'an-ı Kerim'i, iki adet ilmiş bin kelime-i 10.000 adet selatü selam, 5.000 bin ı şerifi ve 41 Yasin-ı şerifi diğer ibadet ve lütfun ve kereminle Ya Rabbi eksikleri, kusurları, hataları olsa da ahsen ve ekem olarak makbul eyle. Şu ibadetlerimizi, hatimlerimizi, zikirlerimizi, selatü selamlarımızı... Rıza'na ermemize, rahmetine nail olmamıza vesile eildim. Allahu Teala'dan huzuruna mesbupta evvela Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Hazretlerine ve sonra âline, ashabına, efsa'ına, evlatına, züriyyet-i tayyibesine, saadetli meşayih, büyük alimimiz ve salihliğin, Peygamber Efendimiz'in manevi varislerinin, ulema-i muhakkıfin, evliyâ-i kirâm, müşedîn-i ruhlarına ayrı ayrı haslet eden hocamız Muhammed Sayyid-i Hazretleri'nin ruhuna hediye edildik, vasıl eyle yarabbim. O evliya Allah sevgili kullarının manevi yardımlarına, himmetlerine, teveccühlerine, bizlerin nail eyle yarabbim. Bu beddeleri fetheden Mücahitlerin, fatihlerin, şehitlerin, gazilerin ruhlarına. şimdi hayır hasenat sahiplerinin ruhlarına. Bu derdelerde mevzul bulunan Enbiyaullah, Evliyaullah, sahiplerin, gazilerin, mücahitlerin, hayır hasenat sahiplerinin ruhlarına ayrı ayrı teziyeler eyledik, ile yarattık. Kitabını okuduğumuz Gümüşhaneli Efendimiz'e, kitabın içindeki hadisleri rivayet eden ravilere, o hadisleri kitaplarında toplayan hadis alimlerinin ruhlarına hediye edelim vasıla eyle ya Rabbim. Uzaktan yakından bu dersi dinlemeye şu mescidimize gelmiş olan kardeşlerimizin, kadın, erkek terliyorlar, sıkıntılı, rutubetli, efendim, kalabalık ama hadisi şerifleri devset dinliyorlar. Ya Rabbi onların da geçmişlerinin ruhlarına ayrı ayibe hediyeler edelim vasıla bu ruhlarını şahat cennet bahçesi eyle. Makamlarını ala eyle. Kabir istirahatlerini ziyade eyle. Makamlarını daha yüksek eyle ya Rabbi. Bizlere de sıhhat ve afiyetler isanime ya Hastalarımıza şifa ver ya Rabbi. Maddi, manevi, ruhi, bedeni, ahlaki hastalıklarımıza şifa ver ya Rabbim. Gerçlerimize deva ver ya Rabbi işlerimizin halini asaneyle yarattı. Bizi muratlarımıza naileyle yarablayız. Disteklerimizi ihsaneyle yarattı. Dualarımızı kabul edileye yarablayız. Her hatim indirilir zaman tüm duası yapılınca yapılan dualar makul olur. İndekülli katmetin davetin bu sezabe diye bir Efendimiz hadis-i şerifinde müjde demiş. Şu dualarımıza dualarımızı da, dualarımı da makbul ve müsteccat dualardan ele yarattık. Bizi dünyanın ve ahiretin her türlü hayırlarına erdirip iki cihanda bahtiyar ele yarattık. Dünyanın ahiretin her türlü şeylerinden koru yarap Dünyanın her yerindeki Müslüman kardeşlerimize yardım eyle yarattık. Mücahit kardeşlerimizi galip eyle yarattık. Mazlum kardeşlerimizi zulümden, mağdur kardeşlerimizi gadirden, esir kardeşlerimizi esaretten Hapis kardeşlerimizi hapisten kurtar ya Rabbi. İslam ülkelerini istila etmiş kafirleri İslam diyarlarından def eyle ya Rabbi. Müslümanlara zulmeden kafirlerin, zalimlerin kendilerini, mallarını, fırlarını, çocuklarını, diyarlarını Müslümanlara ganimet ihsan eyle ya Rabbim. Dertlerimize deva ver ya Rabbi. Günlerimizi Muratlarımız İslam ile yararım, evlatlarımızı hayırlı evlatlara yararım, bendelerimizi her türlü afetlerden, musibetlerden, felaketlerden koru yarabbi. Hazreten dinimizle imanımızla İslamımızla fitne. Hüsüle getirme ya Rabbi, imanımızı sarstırma ya Rabbi, hidayet yolundan ayaklarımızı kaydırmaya ya Rabbi, yolunda daim zikrinde kaim eyle ya Rabbi, bizleri mahrifetine sahip eyle ya Rabbi, kalplerimizi pür nur ya Rabbi. Sevdiğim kul olmayı cümlemize nasip eyle yarabbim. Ömrümüzü sevdiğin kul olarak hızana uygun geçirmeyi cümlemize nasip eyle yarabbim. Son nefeste iman-ı kamil ile, Kur'an-ı Kerim ile sevdiğim bir hal üzere, sevdiğim bir kul olarak dilimiz ikrinle meşgulken ve, ve, ve buyurun beraber diyelim. <Sessizlik> ve erse ve erse muhabbeten abduhu ve diye diye şu can emanetimizi teslim edip huzuruna ahirete sevdiğin razı olduğun kullar olarak gelmemizi cümlemize nasip eyleyerek şu Hadis-i şeriften bildirdiğin sildesi alaya bizleri bir gayri hesap dahil eyle ya Rabbi. Habibi edibine komşu eyle ya Rabbi Rıdvanı <gülüyor> enevası eyle, eyle ya Rabbi Sübhane Rabbine Rabbul İzzet ve Selamun Alem-i Müşterin Velhamdillahi Rabbul Alemin Rabbena tekabbel minna bihürmeti esrarı suretil Tatiha sorular çok ders almak istiyenler var ders tarifi yapacağım yalnız birkaç hususu şurada önceden benim kitabınızda tarikata girerken mührinin şeyhiyle yaptırdığı adı hem de ben tutularak misafaha yapılarak yapılacağını buyurmuştunuz şimdi bu kalabalıkta ben ne yapayım diye birisi sormuş muhtemelen kardeşlerim hocamız Konya'ya gitmiştir bir hatırayla cevap veriyoruz. Konya'ya gidiyoruz. Efendim, Konya'da rica etmişler iki minareli koca kultörü, büyük bir camide hocamız konuşma yaptı. Yüksek İslam Enstitüsü'ydü o zaman. Oranın talebeleri ve cemaat gelmişti. Çok kalabalıktı. Onların hepsine orada destek etti. Yani müritlik vazifesini onlara verdi. Dört tarif etti ama öyle uzaktan tarif etti. Neden? Kalabalık olduğunda Kalabalık olunca mazeret oluyor bu kalabalık. Peygamber Efendimiz de düşünün veda hutbesinde bütün Arafat meydanı doluydu Hepsiyle müsaafara yapsa vakit olur mu? Mümkün değildi Onun için bu serbest zamanda tek başına olsa o zaman olur. Ama tek başına olmayıp kalabalık olduğu da olunca bunlar mühim değil. Mühim olan müridin, mürşidini sevmesi ona bağlılık hissetmesi. Hatta ben size bir şey daha anlatayım. Hocamızı rahmetli feyizli usta Adapazarı'na götürmüş. Ve sen tepeye temiz hava alsın biraz diye getirmiş. Pitik gibi yani böyle manzaralı yer. Esen Tepe'ye getirmiş oturmuşlar tam o sırada Esen Tepe Mezarlığına bir cenaze gelmiş hocamız gitmiş cenazenin başına cenaze namazını hocamız hazırmış bak İstanbul'dan Adapazarı'na misafir gidiyor Adapazarı'nda özel bir arabasıyla onu Esen Tepe'ye götürüyor Esen Tepe'de hiç cenaze geliyor namazı kılınmamış daha nezarlığına o da kılınca hocamız imam oluyor namaz kılıyor evet ne var bunda? Örüşte vardı. Bu adam hocamızda intihar etmek isteyen bir kimseymiş. Ne yaşlı? Üç defa gelmiş buraya. Hocamız hayatını. Üç defa ilk kez buraya gelmiş, hocamızı bulamamış, boyu küçük gelmiş, ölün gelmiş ölmiş. Kim söyledi bu şeylerden hazır? Hocam. anladınız mı şimdi işin esrarını? Bak Allah'ın neden? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hadis buyuruyor ki inme vel amadû in miyâd'' Ameller, niyetlere göre, göre. Sen kalbinden öyle hissedin mi? Allah mensup ediyor. Senin kalbin bozuk olacak, el tutmak kaybetme. Münafıklardan, münafıklardan münafık. Allah'ın sevmediği Kur'an'da öyle gibi de ayet bildirilmiş kimselerden. Peygamber Efendimiz zamanında. Bu etkiler mi onunla? Etkiler. Ne oldu? Bu Müsa safa etmesi bir sayıda verir mi? Vermesi. Münafık olduğunda vermesi. Kalbi fasık, kalbi fasık, kalbi bozuk olduğundan olmak. Her gün temiz olduğumu Allah cenaze namazından asır eder. Bir gün ben buraya geldim. Böyle bir pazar vasını vermeyelim. Yani soruların hepsini cevaplandıramayın, mülüm değil de ibretli işlere dikkat edin muhterem kardeşim. Gözünüzü açarsanız ibretleri görürsünüz, işi anlarsınız. Gözünüzü kapatırsanız burnunuzun hakikat hakikatiyatı görmezsiniz. Gözünüzü kapattınız çünkü. Evden çıktım ben, şurada bir var dışarıda. Bu kimin, Allah rahmet kimin cenazecik kimmiş bu zavallı dedim ben dönmüş orada efendim cenazesi tabutu duruyor. Ben de böyle pazar dersi yapacağım. Geldik. Namazı kıldık. ikinci namazını. E, cenaze namazı kalacağız kalacağız ama burası dolu. Avlu dolu. Elhamdülillah bak tıklım tıklım her taraf dolu. Şimdi aşağıdan kağıt geliyor. Hocam diye kadınlar kısmı rutubesli, havası daha genç diye Yapamazsın. Yani Allah razı olsun. Teveccüh çok, geliyorsunuz, ondan fenaha olsa bu hava yeter, bu kubbetin altındaki bu hava yeter ama, kalabalık. Bunun da bereketi var. Kuru de bereketi var, bu terim de bereketi var. Hocamız ikili yattıktan sonra camları açmak isteyenlere aşık etmez bereket saçmasın diyor. Kızar anda, ben bayağı yani, bayağı açmadı. Yani, zikir olmuş hocamızın şeyinde, salonunda ter kokuyor. Ceketimiz üstüne çıkardı. Ter ceketimiz işte çıkardı böyle. Sen üstüne, semaat gitti. Hocamız kaldı orada. Efendim, şimdi dışarıdan eve hizmet öden halınlar, kapıdan içeri girdiler mi? camlara açacaklar, hava açacaklar. Onları kızarmış. Kalk atın. Açma. Şey yapma, açma. Açma. Havayı değiştirme derdi. Ee, şimdi... İçerisi dolu. Avru, avru, avru, kılacağız. Çare. E cemaati buyurun dışarı çıkın dese. dışarısı dolu. Çare. Cenazeyi getirdi görse. Cenazenin caminin içinde namazının kılınması mekruh. Ama burada ne var? Mecburiyet var. Cemaati çift etken dışarı çıkamaz. Zaten dışarısı dolu. Olmayacak bir şey yani genelde ilgi getirdik. Şu yan tarafa hemen koyduk. Yan taraftaki ilave katımlarına Allah'ın kendi namazını kıldırdım. Sonradan ilk başta sorduğumda kimse bilememişti kim bu e, zavallı filan diye öyle e, şey yaptı. Sorduğum zaman bilememişti. Sonradan içeride sorunca anladım, öğrendim ki bizim harf bitvarımızda bir boyunu dikip harf vermiş. İyi işte ha, cömertti, evinde efendim hep ziyafet verirdi, hep bu razı dersleri olurdu, evinde Mücahitti, mühendisti ama sakallıydı, kimsenin sakalının olmadığı zamanlar da sakallıydı. ve şecereti vardı, peygamber idi, sülaleyi tabir eden seyit idi, şecereti vardı ama oyunu bücüktü, benden iki kat yaşı fazlaydı, ben 30'tam, o 60'tı. Ben 60'tam, o 120'ydi diyelim yani. Bir de şunu söylemeyeyim size. Efendim, elimi öperdi. Yani el, elimi dürmeye utanır mısın, şey yapardın ama o gavazı, yani derişliği sandı. Bak şu garip bana, Ankara'daydı, Ankara'daydım. Ankara'daydım. İstanbul'a gelmiş, vefat etmiş, cenazesi aşık oldu nasıl mertubalıyor. Kimse mertubalmaz artık. Kimseye, Kimseye caminin içinde öyle kıldırmazlar namazı. Şeyde kılınır önce. Mekte-i Mügeleve'de, Medine-i Münevvere'de kılınır caminin içinde. Başka çare yok. Orada kılınacak tabii. Orada olur. Orada o aşık sadık mübarek burada namaz kılmak Cenaze namazı kılınmak. Orada caminin içinden uğurlanmak mertubalıyor. Ben dışarıda öyle sordum. Kim bu zor oldu diye sordum ilk camiye gelince, çıktıktan sonra da içeride kim bu bahsiyar mübarek zat diye sordum, anladım işim. Işte. Sonra da ikini öğrendim de anladım ki maşallah nasıl yaşarsın insan, ona uygun bölüm oluyor. Ee, Sorulu insanın hali başka oluyor, bunu kardeşim kardeşlerim. Şekil, şekil hiç önemsiz değil. Önemi var, şeklin de önemi var. Şeklin önemi olmazsa peygambere henüz denip de tafları düzeltmezdi kimisinin yakasından öne çekip, kimisinin gözünden ilip geriye itip saplarımızda adam yapıldı ya efendim, meşgul almazdı safların arasına girip düzeltilmiş şekil önemli ama iç çok daha önemli insanın kalbi önemli kalbi, Allah insanın düşüne bakmaz, temiz oldu mu genelde o hocasına kılacaktır intisat edemediği hocasına genelde o hocasına kılacaktır sen zandar istedin mi? Ne diyor Peygamber Efendimiz bak, sana Allah buyuruyor ben, bir insan camdan, gönülden, içten, samimiyetle şeyt olmayı arzu ederse, yatağında bile ölse Allah onu şeytler bakamaz çıkartır. Yatağında ne öyle Vele matte halat kiraşı. Yatağında ölse Allah'ın onu şeyt bakamına Niyeti güzel, ki güzel yapma bakın sevgimize bakın kalbimize. Şekil şekilde önemli ama göz çok önemli. Onun için şimdi başka sorular da vardı. şurada az şöyle harıştırırken gözüme erişti. Efendim bizim cemaat demiş birisi niye efendim e, Ders alırken istihare Yaptırılmıyor Can istihare istihare yapılmaz diye söylemeli. İstihare yapılsa yapılır ama gel de şimdi sen bir cani cemaatine istihare yaptı da istihare dinle. Beş yüz kere şimdi, hoca efendi geç. Bunların beş yüz tanesi istihareyi yapacak, rüyalarını sana anlatacak şey olur mu? Hoca şey değil, yani sığmıyor. Bu neden? Bu bereket bu. Bu tekkenin bereketi var, siz başındaki insanlara bakmayın. Burası mübarek değil burası. Burası çatı mübarek değil. Bildiğiniz bir şey değil, bir şey değil belki dünyanın, merkezliğinden bir insanı. Büyüklerin minmeti var burada, bu hamiyeti var. Onun için, şekil önemli değil. Hocamız, hocamız sevdiğinden çok büyüklerinden. Yani, Aleyhinde konuşan bir konuda, çatır çatır böyle ezip geçtik, silince birini. Herkese sorsa, nelerini biliyorlar, nelerini görmüşler, biri. Hiç tahmin eder misin? Bak, birisi, bir tanesinin kerametini, bir tanesini söyleyeceğim, binlercesinden bir tanesi. Bence aramızdadır, imanımızdan bir kardeşimiz, tıbbiyede öğrenciyken, sakallı bir adam görmüş, bu hoca efendi, evladım bana gel demiş, üç defa, üç akşam. Sütüze, bana gel gece var, nereye bilmiyordu Bilmiyor ki, adres verilmemiş, Efendim, yer belli değil, filan. Üç defa bana gel demiş, tabii Nans'ın boynumuzu üç bekliyor. Sonra yurttaki arkadaşlarına, demiş ki ya biz yurdun mescidinde her akşam seninle namaz kılıyoruz da siz cumartesi akşamları bir yere kayboluyorsunuz, nereye gidiyorsunuz? Demişler ki saksa değil. bir hoca efendi var, bir ağacın bir tat, ona gidiyoruz demişler. Seni ne götürelim isterseniz demişler. İyi bu cumartesi ben de götürüm demiş. O cüvanette o suda gelmiş, o gün şöyle ortalarda bir yere, bu ne çıktı? Efendim, derse de müfettişin meside, hoca efendi gelmiş, namazı kıldırmış, sonra mühratta şöyle yönünü cüvanede dönünce, bir de bakmış ki doktor kim bu? Hoca, üç defa mührat mecedip de evladım bana geldi, diyen mi hoca? Mührat, anladın mı hoca? Bakmış ki o hoca. Herkes çıkmış, o oturduğu yerde kalmış böyle, donmuş kalmış. Hocam ona sebeplim etmiş, gel bakalım demiş, efendim yanına yanaştırmış, ondan sonra beni beklettin evladım demiş bir de. Yani ne zaman sana geldin mi beklettin demiş. Daha çok şeyleri var. Yani ben, bak ben çok acil bir kardeşinizim. izin sene, beni duadan atmayın, ben size siz bana de. ...hiç beni tanımadan, hiç... ...senin elinde adres, hiç İskender Paşa'yı bilmeden... ...Rüya'da İskender Paşa'ya gideceksin... ...efendim dertler sakın diye gelir, benden dert alan kardeşlerimiz var. Rüya'da bana diyor, İskender Paşa camine gideceksin dediler diyor. Ben İskender Paşa'nın neresi diye sordum, soruşturdum diyor. İşte şu e, hoca dediler ne üniversitesi... ...küren veya donadırlar. Haklısın, uh, cool. <gülüyor> okay, öyle <gülüyor>